Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili sana severler Oktay Demirci ile beraber karşınızdayız Oktay Demirci ile bile karşınızda değiliz geldi geldi Geldiğiniz noktaya bak Hayır oh. Bey'i bekliyorduk Ancak kendisi telefonda Ne yaparsanız yapın umurumda değilsiniz dedi Hem de bir tavırlarla falan filan Bir de yani telefonu açmayarak söylemedi bunu değil mi? Evet. Bayağı aç, açtı ve bunu açtı, söyledi dinlendiğiniz diye kapattı. Olsun BG ne yapalım? Demek ki bugün ters tarafından kalkmış. Demek ki 17 Mart denen hadise ki bugün 18'i. 18'e. Dün beklenen hadise fahir üzerinde etkili oldu. Bu arada Çanakkale zaferinin 100. yılı. Evet öncelikle onu tüm şeylerimizi analım. Hakikaten de bu ee, nasıl diyelim İstiklal Savaşı'nın da atmosferini oluşturan savaş. Evet bir tarihte orada bir kırılma var. Bir kırılma var. Hakikaten de hep tarihçilerin anlattığı Çanakkale'deki zafer Mustafa Kemal'in örgütlemede bir yıldız olmasını sağladı. İnsanların onun etrafında kenetlenmesini sağladı. O yüzden her ne kadar İstiklal Savaşı'nın içinde değil Birinci Dünya Savaşı'nın içinde olsa da doğrudan bir ilgisi var tüm şehitlerimizi de analım 100. yılında. Analım. Fahir Bey hoş geldiniz. Ne oldu? Hoş bulduk. Ne oldu? Bozuk mikrofonuyla geldi. Bozuk evden değil evden getir. Mesela şu stüdyonun. Güzel lüks mikrofonlarını kullanıyorum yok. Yok güzel değil mi işte fıstık gibi mikrofon getirdin niye ya. Niye hep seninki bozuluyor peki? Niye hep seninki bozuluyor? Sen bu mikrofonu eve mi götürüyorsun Fahri sonra? Sen niye umursamıyorsun Abi, yayını? Abi günleri temizliğe Çan... götürüyorum ya. Ha tamam işte orada demek ki yık yıkıyorlar falan mikrofonu. Mikrofon yıkılmaz ki onu söylesin. Ya yok cesenine. şeyde sildiriyorum ya güzel köpüklü. Abi sildirsen böyle olmaz. Evet ben de sildiriyorum. Benimkinde cızırtı yok. Oktay'da cızırtı yok. Tamam abi ben de cızırtı var. Ben, ben de atarım. Ben kurutma makinesiyle temizletiyorum ben. Çok güzel. Ben de sıfavur temizlemiyorum. <gülüyor> Hı? Kuru temizleme. Evet. Az önce adam hava makinesi taklidi yapıyor. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Burada benim mikrofonumun cızırtısı konuşuluyor. Başka sorum yok benim ya. Sesi çıkacak bir tek ben olduğuma göre sen bana mı bir şey dedin Fahir? Yok canım ben size ne diyeceğim Herkese abi. Herkese çatma konusunda beyefendi usta Oktay hiç şaşır mı? Ben elimden sus, geleni sus, yapıyorum. Ya. Sabah sabah şey yapma ortamı şey yapmaya Ge gecikmiş bir 17 Mart gerilim yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Aman evlerimizden çıkmayın. <gülüyor> aman gerilimi Herkesin... 20 Mart'ta yapacağız gerilim 17 Mart'ta gerilim bitti. 17 Mart'ta gerilim 20'sinde zaten dünya dışı gerilim var. He anladım tamam. Yani o, bize, bizden bize çıktı, bizden tabii, çıktı tabii. mı topu aman oh be. Felaket olursa nasıl hani <gülüyor> e, göktaşı çarpmasında senin bir dahlin yoksa onun gibi bir şey olacak. okey o zaman. veya tamam. kaçılacak. Ok. Nasıl geçti okay. Dün, dün gününüz yani gününüz ve geceniz. On üzerinden şöyle Öncelikli bir puan ver. Geceniz verecek. hayır olsun e, teşekkür ediyorum. Ee, puan verecek olsanız kaç verirsiniz ve e, 17 Mart'la ilgili Uranüs'te neydi Plüton'un sert açı ve kare açı yapmasının bir zararını gördünüz mü? Ee, ben görmeyeyim de erken erken seninle uyudum valla uyanık kaldım her saniye. Risk oluşturuyor diye yattım Selin'le bir dakika Evet, ee, Valla ben 17'nin 7'sini veriyorum 10 üstünden sistem olarak ee, Gayet e... 17'nin 7'sini veriyorsun 10 üstünden Zaten 17'nin en fazla 10'unu verebiliyorsun Anladığım kadarıyla i̇şte Ya 10 var. verecektim ya 7 verecektim Ben 7 veriyorum <gülüyor> Matematik okumadık. Biz vardır belki böyle bir şey. Yani bir matematikte böyle bir şey var. Nasıl kare açı var? Decompose nasıl keskin açı var? 10 ve 7 olarak. E değil yani dekompoz falan diyor ya. Onun için 7 verdiyse o zaman hiçbir negatif bir durum yok senin. Ya ben hiçbir negatifini görmedim. Çünkü ben, 42 yaşımdayım. Ben gözlemleyebildiğim kadarıyla 5 5,5 senin ortalama günün. E yani ortalama 5,5 6. 6. Hatta iyi bir gün bile diyebiliriz. İsmahim ya iyi bir gündü yani öyle söyleyeyim size ya yani. <gülüyor> 7 iyi bir gün. Hakikaten. Ben de pek bir şey görmedim. Sen kaç Ece... verdin Oktay? Ben de 7,5-8 veririm ya. 10 verdim. 10 e verdim versin. kalbimin işine. Vudum, vudum, vudum. Vallahi tam koptu gidiyor. Ben Artık ona yetişmekte zorlanıyor. Yüzünüzün ekşidiği dakikalarda davul sesiyle sizi ürküttüğümden şaşırıyorsunuz. Ifadeniz Gerçekten 10 verdi sevgili dinleyiciler. Çünkü zaten 10 vermese kendi whiplash'ine ee, whiplash yapmazdı. Değil mi? Kendisi Doğru. yaptı. Kendi kendisi bu, yaptı, kendisi, kendisi bozdu. Kirli değil, ya pastı, ya tozdu. Hazırlayanlar üçe bassın lütfen. Evet. Ne oluyor abi? Ben mi şey oluyorum? Herkes abi, bir şeyler söylüyor, bir, ben, sen, ben bu bunu söyleyeyim. Bu stüdyoda bir mi? şey var, Ondan onun etkisi. Bu adam ne yayıyor? Aura mı yayıyor? Ne yayıyorsun sen? Ege? Aura yayıyorum oh. ve kemen kokusu <gülüyor> yayıyorum. İkisinden biri. Aura yoyomlar. Aura yoyom. Anne ya, Aura yayıyom, ben Yom. yom. Evet. Eee bir Buradan de hiçbir aura'yla alakası ve açıklaması yok. Evet, böyle. Evet. Ee, Oktay Bey siz belirliyorsunuz, belirleyiyorsunuz bazı şeyleri. Lütfen belirlemeye de devam ediniz. Bakın ben mikrofonu getirdim, ne gazete getirdim, ne bir şey. Belirlenen, belirlenmiş, faiz. O zaman da gelecektin. Gündem mi? toplantısına girecektin. Editorial Hı -hı. toplantıyı kaçırdığım için bana bir eksi puan daha yazacaksınız artık yazacağız şöyle bir bakalım o zaman hızlıca neler var neler yok neler oluyor neler bitiyor diye biliyorsun yaklaşım vardı ee... bugün gidiyor herhalde Beşiktaş daha önceden mi gitti? bugün gidiyordur olur mu ya nereye gidiyor Beşiktaş'a geliyorlar bugün onlar İstanbul'da gidiyor. onlar geliyor biz misafir kabul ediyoruz bugün. gidiyordur dediğim yani sahaya gidiyordur değil mi evet arkadaşlar yani. yani hani tamam, bugün bir gidelim bir erkenden maçımızı nasıl sınavdan önce bakarsın sınava gireceğin salonuna bir git gör derler kaç kere gittin gördün Sınav salonunu mu? Evet. Her gün gidip gidip bakıyordum. Ya Allah aşkına söyle. Üniversite sınav salonunu en son ne zaman gördün? Sınav günü haricinde. Ee, nerede girdiğimi yani? de hatırlamıyorum. Hep önünden geçtiğim bildiğim yer olduğundan gidip görmemiştim yani. Oktay. Niye abi? Gittik sınav salonunu gördün mü? Uzmanlar uyardı hep çünkü. Sınav salonunu mu? Hı hı. Ben gördüm. En son sınavlarda görmedim gerçi de. İlk başlarda gördüm de sınav salonundan ziyade sorular açıklanmadı biliyorsunuz ya. Ya 20 tanesi açıklandı ben o gün bir Tabii buldum. 20, 20 soru açıklandı. Ya %20'si esas... 20 sorusu dediğim %20'si kaç soru Doğru. vardı totalde bilmiyorum. %20'si açıklandı ee, ve fakat e, çarşaf çarşaf internette yayınlandı zaten. Sorular alanlar mı? Soruları evet. Soruları alanlar olmuş. İşte böyle bir sayfanın fotoğrafını çeken öğrenciler olmuş. E demek ki gene yine... tane yazmış soruları sınava onun için girmiş çıkarmış soruları falan. Bunların hakkında gerekli yasal işlemler yaptır yapılıyormuş. Şimdi bu hı. soruların açıklanmamasının sebebi biliyorsunuz son yıllarda <gülüyor> ÖSYM üst üste fiyaskolara imza attığı için hı hı. E, bir sınavı bile beceremiyorsunuz. Bir işiniz var onu da beceremiyorsunuz falan dediler. Onlar da sınav sorularının hepsini yayınlamayarak Hatalarının ortaya çıkma riskini mi azaltmaya çalıştılar nedir Vallahi bilmiyorum. şöyle söylenen işte ÖSYM'nin söylediği havuzda soru kalmıyor hepsini açıkladığımız zaman <gülüyor> soru <gülüyor> bulamıyoruz efendim ama zaten 3 kişiyiz demiş. Ya havuzda soru kalmaması da mesele değil ki aslında yani zaten senin havuzundaki hmm. soruları öğrenci ezberebiliyorsa belli ki adam eşek ya, gibi çalışmış Ege, demektir şaka maka. Ege Kayacan buyurun ben onların söylediği açıklamayı söylüyorum yoksa sen ikna e Sen onlar açıklamasın sana açıklama yapmışlar gelmiş bana getiriyor ben hayır, de diyorum ki hayır. sana söyledim git onlara söyle diyorum aynı şey Vallahi şekilde. sonuçta sen de aracısın Ben kadar. onu söyledim zaten Resmen artık. ÖSYM ile bizim aramızda laf taşıyorsun ya ben onu yazık, en en başta söylüyorum. sakalından utan ya. Ha, bu yaşa sakal, gelden, desen sakal hala, değil büyük desem büyük değil utanacak ÖSYM bir durum. Ege böyle dedi. dedi. Tut gel Ege böyle diyor. O zaman öyle yapsınlar git ÖSYM'ye. Bravo bu mu? Fahir sesin patlıyor. Çok bağırma istersen mikrofon abi. Yok bağırsın bence hiç abi, de patlamıyor. Senin seni, de patladı Ege senin de patladı sesin. Hiç de patlamadı. Ben bunu zaten söyledim. Sinirlenmeyin. Siz yani e, sevgili dinleyiciler yani tabii. Bu, Ege sana da aşk olsun. niye sen çıkışıyorsun ki yani? Bu adam ne yapsın? Bu da arada kalıyor. Yazık. Resmen annesiyle babası arasında kalan çocuk gibi yani. Fahir bağırma. Tarafını sesin patlıyor. Haklıdan yana taraf olduğunda hiç kimse sıkıntı yaşamaz. Yani benden yana. sözlen No. <laughs> Çok gergin bir program sevgili <gülüyor> Resmen 17 Mart etkisiyle Vallahi gerginlik çok oluyor. Çok özür dilerim. Ben de anlamsızca tepkiler veriyorum. Hiç yapmadığım şeyler. Ya çok keşke hakikaten senin söylediğin gibi şey deseydi ÖSYM. E, yani biz bazı sorularda böyle çok hata yapıyoruz. O yüzden açıkladığımız zaman şeyimiz bozuluyor. Havamız bozuluyor. Bir sınavı yapamıyorsunuz diyorlar deseydi de. O demin benim söylediğim ve onların Demeyecek, gerçekten evet. yaptığı açıklamayı hiç yapmasalardı şey diye. Sorumuz kalmıyor Havuz Bankası'nda soru bulamıyoruz diye. O tek Çünkü bu daha şey değil mi ya? açıkladıkları şey daha acıklı bir şey değil mi? Soru bulamamak. Ya Kim hazırlıyor orada... senin sorununu da nasıl bulamıyorsun yani? Bir önceki senenin matematik şeyinde rakamları değiştirmek. Rakamları Bütün değiştir. değiştir ya bu kadar. Orada açıları değiştir. İşte, değiştir. Iş, i̇şçi sorularında işte Ahmet'le Mehmet diyeceğine e, Oktay'la Oktay Ege'de yani bir kere de bizim ha. adımızı kullan. Bir de o da var. Özür dilerim Oktay. Yani hiç bugüne C kadar kullanılmamamız da herhalde bizim hatamız değil. Oktay kullanılmıştır herhalde bir yerlerde. Oktay ile ilgili hiç kullanılmış mıdır? Belki Ege'de ha, coğrafya aynı... soruları arasında geçmiş. Haklısın 1988 senesinin. Sen ama aynı soruyu söylüyorsun ÖS... değil mi? ÖYS sınavında. Allah ben bir izohip sorusunda olmak isterdim doğrusu. Ege bir soru olacak olsan. Ee, hangi soru olmak isterdin? Ben ve kolay neden? kolay bir soru olmak isterdim. Kolay ve esprili herkes çıkınca... Ay o çok kolaydı ya onu yaptın. <gülüyor> saçma sapan sordular dedikleri soru ben olmak isterdim. O Eşim. zaman ilk 10 soru arasında bir yerde. Büyük ihtimalle. İlk 10 soruda. Oktay sen bir izoips sorusu olmalısın. isim geçmiyor canım. Benim hayalim yani hayal olarak kalmaya devam edecek. Ben de böyle ekipli mekipli bir soruda olmak isterdim. Ekip ekip çalışması... Mesela Oktay. bir grup işçinin işte bilmem kaç günde yaptığı iş falan filan diyecekleri bir yer, yerde... Bir grup işçinin 5 günde şey. yaptığı işi Oktay bir günde yaptı. <gülüyor> gibi mi? <gülüyor> helal olsun nokta. <gülüyor> helal olsun <noktaya>. <gülüyor> 5 <gülüyor> tane öyle çalışanım <gülüyor> evet. olacağını bir tane Oktay gibi çalışanım ve olsun. Ve o soru diye soru gelir bak, bana. Ben, benim, benim talebim o soru olarak değil de soruların arasında bir yorum olarak bir kitapçının alt tarafında olsun. Yani, yani 5, 5 kişinin yaptığı işi bir kişi de yaptı. Helal olsun nokta. Şey buna göre hangileri doğrudur falan diye orada birkaç tane şey helal olsun nokta. Oktay adam gibi adamdır. Cevaplarda da 1 ve 2 doğru. İşte 3 4 doğru falan gibi bir şey. O da olabilir. Yok yok yani bu... Türkçe sorusu gibi Türkçe mi? Türkçe sorusu. Mantık mantık. Mantık. mantık. İ, i̇şçi problemlerinde işçilerin isimleri verilmiyor ya. Hı. O yani biz bir girelim oraya. Bir havuzu mesela ikimiz yapalım Fahir. Yapalım abi. Ondan sonra Havuz çıkalım. içine mi giriyoruz? Ha mesela ondan ya sonra... Ya sezonu geldi bizim sektör açıldı. İşler iyi gidiyor vallahi. Giderim, ne diyelim. Ege yapsın. Tek başına Ege şu kadar da yapıyor. Bize şey Ben niye mi? eşek gibi tek başıma Rakim yapıyorum? Rakip mi bu? Siz ikiniz sohbet e de ede çaylar efendim, filaklar müzik, havuzlar yapıyordu ben de hiçbir şey rakip firmayı niye açıyorsun sen tek başına <gülüyor> açıyorsun diye konuşturuyor beni. Ben oradan bir ekme ekmeğimin derdindeyim. Ekmeğine de. gel bizim şirkete geldin mi? Gel Kardeş mi? ben bundan şey yapayım diye. Gidiyorsun kendi illak, başına ayrı iş yapıyorsun. Ayrı yapıyorsam. taşron şirketi kuracağım. Taşeron. Taşron. Ta ta ta taşron. Taşron ta yani diyoruz. Taşron kuracağım. Biraz e, zaman? tatlı tatlı bluzumuzu dinleyelim. Vitaminimizi alalım. John Lee Hooker. Boom boom. 103.1 Radio Today. Yeah, yeah, yeah. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern sabahlar. Gergin yayıncılık anlayışının son temsilcisi Modern Sabahlar Radyonuza sevgili sana severler buyursunlar efendim Ger buyursunlar <gülüyor> Tamam abi gerilimin ne olduğu zaten anlaşıldı Kahvaltı etmeyenler huysuz oluyormuş tamam mı Biraz onunla alakalı olabilir mi Acız aj <gülüyor> ee... Yok da etti kahvaltı gene gergin Yok bugün etmedim Bugün etmemiş Beydi abi Bugün <gülüyor> etmemiş <gülüyor> Etse bilirdik yani Benim kahvaltıya geldi sorun konu. <gülüyor> yani Buraya geldi dayandı yani. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre kahvaltıyı atlayan... Ay çok güzelmiş. Evet. E, bak İngiltere'de yapılan araştırmaya göre diyorum. Kahvaltıyı diyorum atlayan bakma, diyorum. bakma biz İngiltere'de araştırma yapamadık. Abi yapan yapmış zaten <gülüyor> tamam mı? Sen işine gücüne bak. Bir de bir kere de anlıyoruz Fahir. Evet. E, her 3 kişiden biri e, iş yerinde huysuz oluyor. 3 kişiden kaçı? Biri. <gülüyor> bu 3 kişiden birini hangisi oldu? Gergin olmasına rağmen... Üç kişiden biri değil, üç kişiden üçü de huysuz oluyor bence. Uzmanlar güne güzel bir başlangıç için hepimizin kahvaltıya ihtiyacı var diyor. <gülüyor> Ama bu İngilizler de sanki çok kahvaltı de. İngilizce breakfast, what is English breakfast? Bizim gerilmemek için o zaman sabah altı buçukta kalkıp kahvaltı yapmamız lazım. O zaman uykusuzluğun gerginliği olacak. E ne olacak canım sanki başka zaman kalkıyoruz. Altı buçukta kalkma, kaçta kalkıyorsun? Ben altı buçukta kalkıyorum da. E, kahvaltıyı da ediver yani kusura bakma bir çay koy bir şey yap yani. Hiç. Atla deve sanki. Hiç. Hayret bir şey ya Valla Selin yumurtasının sarısını yemedi ben onu yedim Afiyet olsun Bu da gezeceğim. bana bir kahvaltı oldu En güzel kahvaltı yumurta sarısıyla yapılanmıştı Beyazın tamamını yedi mi? Beyazın tamamını yedi Niye da, O da bence diyor. takdir edilecek yani Sarısını yiyince şey oldum Hakikaten de yedilecek sası Tam sasız şey yani. yani body bilye mi başladı? Ne yaptı? Body bilye başladı. <gülüyor> Babacım lütfen e, serilerini alma. Çünkü onlar biliyorsunuz kolesterol değerlerimi yükseltiyor. E, biraz 5 yumurta. Beyazı. beyazı mı faydalı bunun sarısı mı? Bodyciler mi? Bodyciler hep beyazını yer. Aa. Sarısıyla beyazı aynı anda yediğin zaman lezzetli. Bezlek. Ama ayrıştırdığın, böyle... zaman, ayrıştırdığın zaman. Haşlanmış yumurtada sarısı kadar, sası çirkin bir şey yok. İşte ya. onu biraz beyazla yediğin zaman ne kadar enteresan bir şekilde mesela göz yumurta yaptığın zaman sahanda onun sarısı lezzetli. Haşladığın zaman e, sayın seyirciler, <gülüyor> beyazı lezzetli. Hay Allah ya ne yapacağız? Senin bir de fiş hikayen vardı ege. Onu da anlatır mısın? Bir alışveriş bir fiş. Ha, bazen <gülüyor> gidiyorum. Bazen gidiyorum alışveriş yapıyorum. Yani dünyanın parasını veriyorum, fiş almıyorum. Bazen bir sakız alıyorum gıcıklığına fiş istiyorum Teşekkür i̇şte bu ederim Bu iki güzel hikayeyle Valla iki güzel hikaye iki yaşanmışlık Bütün puan iki evetle vurluyoruz seni Ege yani ne Teşekkür diyelim. ederim hmm. Ne yapacağız şimdi Kahvaltım yapacağız Kahvaltı şimdi... yapacaksın canım bir atlamayın ya Bir kere de deneyelim hiç yıllardır yapmıyoruz Ondan sonra da hakikaten niye huysuzuz Niye böyle bir şeyimiz açılmıyor Aura zaten dışarıya veriyor negatifi Çünkü aclık dediğin şey ne yapar? Aura, aura ya. işidir doğru. Ya i̇nsanın avrası bile kokar. Bırak ağzının kokmasını. Aurası kokuyor ya. Bu geldim sabah stüdyo leş gibi. Aura kokuyor yani. Aura, avra, avra. Bir şey kokuyor, bir şey kokuyor. Öyle ne dedim? Aura, kokusu aura kokusuymuş kokuyor. o. Hakikaten biz bazen diyoruz ya ay bu oda çok havasız. Ne havasız ya? Aura kokuyor. Beş kişinin avrası birbirine karışmış orada. Leş gibi bir kahvaltı etseler öyle mi ya? Sen bir, orada bir Yumurta kokar, şey kokar. İyi bile bir güzel kokar. Havalandırsan bile o avro kokusu nereye gidiyor? Neye gidiyor? Evrene gidiyor. A Evrene gidiyor. Atmosfere. Atmosfere. O da zarar. E yağmurla beraber o avro kokusu nereye iniyor? Toprağa. Sen diyorsun ki o etraf yağmur koktu. Yok ne alakası var? Avro kokuyor. Hem A de ıslak avro. ıslak avro kokusu. Avro suya düştü. Avro toprağa düştü. Avro havaya düştü. E i̇lk başta zaten öyle. Yağmurla, yağmurun düşüşü esnasında bütün kademeleri inceleyiniz. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bundan sonra her şeye bir YGS sınavı şeyle bakacağım, gözüyle bakacağım. Vallahi ben hepsinin cevabını verebiliyorum şu anda. Zaten Oo. verdiğim cevap hep Oktay'ın önüne geçtim fark ettiysen. Evet fark ettim. <gülüyor> söz verin o zaman yarın güzel kahvaltı edeceğinize. Burada herkese bir yemin verdirelim ve and içelim. Tamam verdim sözümü. Söz tamam. veriyorsun. Ben de söz veriyorum. Sen de söz Bu program için yani 16 seneden sonra en azından bunu yapabilirim. İşte kahvaltı etmiş olsa mesela bunu... Hiç bunları böyle söylemez. Neyin, arkadaşlar yarın mi? beraber kahvaltı edelim mi derdi. Edek mi derdi? Arkadaşlar demesi aslında iyiydi ama yine de öyle derdi evet. ve bizi de çağırırdı. Ama böyle ben edeceğim, ben tek başıma yapacağım. Tek kişilik bir kahvaltı düşünüyorum e, Tek kişilik show düşünüyorsun da Tek kişilik kahvaltı düşünmem mi? Şey kahvaltı ya. Bir dakika Oktay e, Öyle bir şey Orada salam oluyor mesela Ben daha ekmeğe şey yaparken Laps diye çatallar Peki. salama uzanıyor Bir bakıyorsun Ekmeği yağ sürmüşsün Salam kalmamış Bir şey soracağım şimdi Sen kahvaltıyı salamla açıklıyorsun Evet salam. macer salam Peki tek kişilik şovunu neyle açıklıyorsun? Onu da salamla açıkla. Salamla açıklıyorum. Ha, tabii ki gösteride onu. millete seyircilere salam yediriyormuşsun. Evet öyle. Mehmet Ali Erbil'den öğrendim ben bunu. Aferin güzel. <gülüyor> Her şeyi öğrenmişsin. Bravo. Yolun ve salamın bol olsun. Ne hızlı, diyeyim yani. Hızlı bir plaj yaptı adam panikten. <gülüyor> şey yaptım? roll diye geçer. Anladım. Ee... Biz bilmiyoruz. Kusura bakma drum roll. Biz okuyamadık <gülüyor> üniversiteden sonra. Drum roll falan bilmeyiz biz. Springroll bilir misin Fahir? Onu çok güzel biliyorsun me menüye koymayı. Beyler, beyler. Kessin sesinizi. Bir şey soracağım. Seser Kahvaltının... sesi keser sesi ustadan gelen sesi keser sesini. Şimdi haberlere gireceğiz ama son bir şey. Kahvaltının son, son. kahvaltı olarak sayılması için. Evet. Yediğin malzemeler mi önemlidir? Evet. Ne yediğin mi önemlidir? Saati önemli. Yoksa yediğin saat mi önemlidir? Yoksa uyandıktan sonra Peşisine. yediğin zamana kadar geçen sürenin uzunluğu mu önemlidir? Son şeyin saçma sapan son seçenek saçma sapan ya. <gülüyor> Bence şıkkını atıyorum direkt. Çünkü akşam da mesela peynir, zeytin, ekmek falan fıstık yiyebilirsin. Evet. Akşam fıstık değil de mesela o kahvaltı mı? Ona şey derler yatsı bar ekmeği diye bir şey var biliyorsun. Yatsı bar ekmeği mi? Aha, yatsı y bar ekmeği Alman Roll çavdar ve tam bidayda karışık bir şey atasından yadigar bir de yatsı barı var diye onun türküsü var <gülüyor> atasından yadigar <gülüyor> biz de yatsı barı var tamam şimdi verdiğim sorduğum sorunun cevabını anladım İsterseniz stüdyodan çıkın e, valla çıkın hiçbir şey açığa kavuşturmadan stüdyodan çıkmamı ben kaçtım hadi kolay gelsin çıkın run mı dedim, çıkın run dedim. Ben salamancero ben dedim o da arada kaynadı istersen ege, kalabilirsin. ege bir de <gülüyor> salamancero <gülüyor> dedim demin onu ben tamam zaten diyecek. dinleyiciler de duymadı diyerek şey yaptım Duymamıştı. Işte, o zaman istersen buraları kurguda atarız. Oktay haber zamanı geldi desem. Çıkmıyorum abi. Sevgili dinleyiciler siz bizi bilmezsiniz. Biz böyle gerileriz. Birazdan tekrar barışırız ama hiç belli olmaz. Belki tekrar geriliriz. Bu gerilem yayına ne kadar yansıyacak ne, ne noktalara ulaşacak ilerleyen dakikalarda görecek. Ama önce dünyada ne oldu ne bitti nasıl gerildi ortalak onları bir alacağız şimdi 9 haberlerinde bo bo bo sabahlar, Modern sabahlar. O sabah 103 Doktor 103.9 Radyo Tüdesi'ne Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Radyolarının başındakilere bir kez daha günaydın Her zaman günaydın diyelim Gökyüzünde güneş var Hava biraz serin ama öyle korkulduğu gibi Karı kışın geriye döneceği kritik bir tarih olmayacak gibi görünüyor 18 Mart 2015 Çarşamba sabah Sevgili sanatseverler 16 yıldır sürdürdüğümüz programımızın 3 kişilik bir ekibi var Ancak ben asabımı bozmayayım diyorum. Asabı bozmak bir tarafa ağzımı bozmayayım diyorum. Ama bu üç kişi neredeler? Evet bir tanesi size en çok seveli, sizlere en çok saygı duyanı mikrofon başında. Ama diğerleri neredeler, neredeler soruyu gene bu konuda fikir sahibi olanlara soralım. Sen Vay yine be, bizim bakır. arkamızdan mı konuşuyorsun? Şimdi ben... Ay çocuklar yenilerim besin artık valla. Evet, ya ben gerginlik bitsin Ben vallahi. kendi kendime bir söz verdim. Bu gerginliği birinin yatıştırması lazım. O da ben olayım. Biraz alttan ha, olayım Ha o da sen ol abi. Bir dakika bir dakika. Bir da, bir dakika, bu yani, bu gerizekalılardan başkası olmaz. Ben olayım. Ben alttan alayım. O zaman ben Ege'nin yeni ismini söylüyorum. Akil Ege Kayacan. <gülüyor> ne yapıyorsun Aa, Akil? Ege Akil Kayacan olsun. Ee, tamam peki o da olur. Bana bana farkmez. Farkmez dedim. fark etmez. Fark etmesi esprili bir şekilde söyledi. Farkmaz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Bak işte, Neyse bak bir, geriliminizi alacak bir gülümsemeyle nasıl aldım gerilimi? Geriliminizi alacak bir haberle ben yatıştırayım çocuklar. Ben... Nasıl böyle hatırlarsınız zamanda A takımında bir gerilim olunca hop müziği giriyorduk. Ee, ha savaşayın A savaş takımında. Savaş. <gülüyor> Başka kaç tane A takım? Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Mr. Teal'i A, A takımı zannettim. A takımı. Çünkü orada da gerilim vardı. Yalnız ben onu geçen gün bir bölümlerinden birini seyrettim. Ne kadar çirkin bir diziymiş. Biz o zaman oturup nasıl seyrediyormuşuz? Vallahi. Ha, videocudan alıyordum. Dört bölüm, dört bölüm bir kasette. Abi ne, ne zaman çirkin gelmeye başladı o sana? Vallahi yani kırk, o zaman 42 yaşımda çirkin gelmeye başladı. Yani hayır. Şimdi o minibüslü e, diziydi biliyorsun. Tabii. Hı -hı. Minibüslü dizi çıktı yeni. Arka sokaklar. <gülüyor> ondan sonra. Ondan sonra bütün esprisini kaybetti A takımı. Zaten bitirdiler ondan sonra da. Kaldırdılar Bitti. dikkat Ve edilseniz. Ve takım diye bir şey kalmadı. Hepsi bireysel denk birisi denk biri. öyle bir şov yapıyor. Şahsi şov mu öyle bir şey yapıyor. Birisi <gülüyor> öyle bir şey dükkanı açmış. Doğu Bey demiş Ege Kayıcan'ın şahsi kahvaltısız tatbikat sahnesinde diye. Orada ufak bir şeyler atıştıracağız. Kenarda pastane var. Ponçik monçik olsun. bir şeyler idare edeceğiz. Buyurun Fahir Bey'e de dört, dört mızla dinliyoruz sizi. Bence Uçuşun en A saçma tarafı. Bununla her bölümde bir şeyler oluyordu ya. Hı hı. ya zaten o böyle güzel bir e, şablonu vardı. Kılık değiştirerek müşteriyle buluşma, hı hı. maceralar, köşeye sıkışma, araç modifikasyonu ve başarı. Doğru. Çok iyiydiler o işte. Keşke hiç öyle maceralarla uğraşıp sırf modifiye araçtan dünyanın parasını kazanırlardı bunu. O A takımında değildi değil mi? Bunlara bir görev geliyordu da böyle disketin içinde böyle pis diye sonra kendisini o yok şey, ediyordu disket. Görevimiz tehlike. Ha, görevimiz o görevimiz tehlike Ama A takımında da tipini değiştiren sabit değil miydi ya? İşte patron, yaşlı adam bin bir surat oluyordu. Binbir bir surat. Bıyık takıyordu, peruk takıyordu. Deli vardı pilot. Mr T de uçaktan korkma. Esprilerimiz bunlar. Ben, ben sanki o ıı, pilotun sürekli şey yaptığını düşünüyorum. Yok yok, bir, deyi, hatırlıyorum. Bir tane daha birisi değiştiriyor. A takımında birisi daha vardı. Birisi daha vardı canım üç kişi değiller. Bir de yakışıklı vardı işte. Ha, bir de yakışıklı kişi. vardı ha. Bir Yaşlı şey. adam yakışıklı, deli pilot Mr T. Bitti gitti Mister işte. T. Hepinizi yatıştıracak güzel bir haber. Oh, evet. Ve hakikaten biraz da bazı şeyleri değiştirmemiz gerektiğine dair önemli bir yaşanmışlık. Fahir değiştirelim gerçekten. Hayat zaten değişim değil midir? Evet. Değişmeyen değiş tek şey enişte. Hayır değişim. <gülüyor> Ağustos böceğine bugüne kadar haksızlık yapmışız. La Fontaine'in ünlü Augustus böceği ile karınca hikayesi yüzünden. Valla Fahir Eğer... şurada hemen bir şey koyayım. Ee, itirazımı mi? koyayım. Biz programda bundan 10 sene önce, 15 sene önce bunu konuştuk. Ağustos Böceği'ne haksızlık yapıldığını biz söyledik. Biz söyledik. Sıkıcı, sıkıcı karıncayla e, eğlenceli Ağustos Böceği'nde bu hikayenin sonunda. O yüzden yani tamam dinliyoruz yine. Evet. Ama... Bu arada yani bu haksızlığı yapan Lafontaine de hayatta bir rol verilirse kendi de Ağustos Beci aslında sanatçı adamsısın. Evet canım. La Fontaine sanki sırtında şey taşıyor, pirinç taşıyor ha un taşıyor da şey yapıyor, ekmek nakliyat yapıyor. Nakliyat işindeymiş, canım Hiç La Fontaine. Yok. Hayır. Kendine de haksızlık yapıyor. Kitap yapmış. yazıyormuş. Bir de bir hafriyat firması varmış, bir de nakliyat firması varmış. Bir de varmış. fıskiye işini ekledi işte ondan sonra. Ne Fontaine? Ha Fontaine. Fontaine fıskiye. Yani fışkiye. Fontaine fıskiye demek sevgili dinleyiciler <gülüyor> Fransızcadan Türkçemize geçmiş Fontaine yani fıskiye. Fontaine fıskiyeleri ısrarla isteyiniz. E, e, yıllarca Ağustos böceğine haksızlık yapmışız Neden ki? Araştırmalara göre Ağustos böceği Ağustos ayından sonra zaten sizlere ömür Tamam Zaten e, adamın e, ömrünün son demi Son demi Ömrümüzün son, son demi Yalnız ben bu yaz değil on, Bu yaz mıydı? O kadar çok şey yakaladım ki Ağustos, Ağustos böceği. böceği Ne yapıyorsun Ağustos böcek? Ağustos böceği sayın? baş parmağın kadar bir böcek Ve o kadar zor kişi şey olması. Neylek ne? falan olmak lazım. Hı. Birisi sorarsa ne demek olduğunu açıklayayım. Kendisi kendime açıklama biraz acıktı O kadar yani. yakalamasık zor kimi yemesini Görünmüyor anlamında mı söylüyorsun? Görünmüyor ama bir kere gördükten sonra da her yerde şeyi görmeye başlıyorsun, öğrendikten Her yerde Ağustos böceği görmeye başlıyorsun. Evet, bir de Ağustos böceği beni kandırdı. Onu anlatmış mıydım size? Onu da Neden yaşanmışlığını mi? anlat. Ya da haberin sonunu anlat. Nasıl yapayım isterseniz. Bence haberin böceği... sonuna güzelce bağlaması da olur. Ne Ağustos dersin? böceği tarafından kandırılan bir arkadaşımız değil mi? Evet stüdyo konu olarak çağırırız. <gülüyor> Dolayısıyla Ağustos e, ayından itibaren sizlere ömür olan Ağustos böceği e, kış için hazırlık yapması gibi bir durumu mevzu bahis mi? Saçma olur zaten. Saçma ne olur hani çoluğuna çocuğuna belki bırakıyordur o da var ama hepsi beraber roketliyor galiba anladığım kadarıyla. Dişi Ağustos böceği yumurtalarını ağaçların yarıklarının içine bırakıyor. Ağaç yarığı. Adam tam bir pislik çıktı. Evet, e, Bak yine ağa takıma etkisi. Yavrular 17 yıl toprak altında ağaç kökleri ve öz suyunu emizleyerek besleniyor. Yeryüzüne çıktıktan sonra 4 haftalık ömürleri oluyor. Bizim gördüğümüz Ağustos böcekleri 17 yaşında mı? E, ortalama evet yumurta döneminden itibaren ama e, şey, dışarı, çık, yani dışarı çıktıktan sonra 17 yaşında. Yani Ağustos böceği dediğin aslında Ağustos'un 1 ile 31 arasında. Son ayında 1 çıkıyor. Eylül dediğin anda roket. Roket 18'ini göremeden Maalesef Kışın yaşamayacakları için yiyecek biriktirme durumları yok Zaten zamanında emizledikleri e, Onlara bir ay yetiyor Onlara bir ay Mevsimlik yaşantı yani Mevsimlik Hakikaten mevsimlik yaşantı O zaman niye gitmiş? Neye gitmiş? Karıncaya Gitmemiş ki La Karınca laf atıyor canım. Hayır canım La Gel Ha gel evet hikayede öyle bir şey var. Ama doğru. bir şey söyleyeceğim bu tamamen laf. Ya oluyordu da gidiyordu bu değil mi? Kaç Tabii canım i̇şte La Fontaine'in uydurması. La Fontaine'in laf taşıması kendi kafasında bir dünya yaratması artık neyin etkisiyle yapıyor bunu da bilmiyorum. Onun hakkında da bir sürü söylenti var La Fontaine'de affedersiniz birazcık. İçkici miymiş? İçkici değil İçkici de başka maddelerde yani şey... kullanıyormuş. Başka Bakacağım maddelerin tabii, tabii. son derece tabii. zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Fontencilik yani fontencilik fushke fontencilik fışkiye. bize babadan diyor yani. Aynen öyle. Ee, onun laf açmasıyla biz bugüne kadar yok. Ağustos böceği şöyle de böyle Ağustos de. Ağustos böceği yani Ağustos'ta hiçbir şey iyi içmiyor muymuş? Bari? Yemesi içmesi zaten Hiç hazır şey. geliyor. Sıfır mı? Sıfır paket geliyor oktay. Bir Ağustos itibariyle düğmeye basıyorsun, start tuşunu alıyorsun. 31 Ağustos'a kadar onla mı? He? 31 Ağustos'a kadar onla <gülüyor> mı idare ediyor? 31 Ağustos'a kadar onunla ondan sonra dona repli. Bir de Ağustos Böceği'nin bu cırlamasının sanat için değil, çiftleşmek için olduğunu bilince insan işte o zaman rahatsız oluyor. Yani... Cır cır cır diye ay yok mu diye bağıran bir şey. Ama yok şey mu bir... beni diye bağırdığını düşün. Sanat için diyorsun hani. Bazısı sanat için soyunur, bazısı çiftleşmek için soyunur. Bazısı sanat için cırlar, bazısı e, çiftleşmek için ben cırlar. Ben çoluğumlu çocuğumla bahçede oturuyorum. Orada Cır cır gel gel Hadi cırıl falan Yok ben mu rahatsız kimse yok mu Haksızlık etme canım sen de astos böceğine Bütün hayvanların çıkardığı sesler hatta insanların Çıkardığı sesler de çiftleşmek sen için değil mi Ben hiç tavşanın ki tavşan Bununla anılan bir hayvandır ne? Bir ses çıkardığını görmedim Nasıl? Sesli kık, kık, kık, sesi kık, kık, kık. Tık, tık, tık tık tık işini de görüyor Kimseye de rahatsız etmiyor maşallah Sana, sana, sana duyulmuyor o ses ama yani... bir tavşan olsan var ya Dört bir yanda ne sesler duyarsın gene mesela yan komşunun yan... sen bir tavşan mısın hı hı. yan delikten sesler geliyor gene komşu <gülüyor> böyle oradan şeyler aman yok mu yok mu öyle bağırıyorlar aslında da biz duyamıyoruz biz duymuyorum zaten canım ben bağırmasını ha, tamam canım. Da bana bağırmasını sanki sana bağırmıyor zaten sen tavşan mısın Ağustos böceğini diyorum ben. Ha ağustos böceği de sana bağırmıyor. Sen ağustos ben böceği. Ben bana misin? bağırdığını düşünüyorum ve kendilerini avladım. Her şahsi, şey alıyor ya. Bütün sanki bütün dünyada ne kadar yaratık varsa herkes Ege ile çiftleşmek için adeta sıraya girmiş. Bardağa koydum ben ağustos böceğini çocuklar incelesin diye. Evet. Sonra öldü zannettim. Meğer Hiç hareketi ha? yoktu. Bir çevirdim bardağı hemen kaçtı. Çok akıllı bir hayvan. Bu Tilki ya... kadar akıllı bir hayvan en az. Az önce anlatacağın hikaye bu muydu Ege? Yok <gülüyor> Yo, daha uzun <gülüyor> Daha özi çok komik bir hikayedir. Vakit kalmadı diye anlatmıyorum. Ya. Bey yazmış bize. Hı hı. Ee, A takımındaki isimleri lütfen düzgün biliniz diye. De de de de de Deli de adamın de adı Murdoch. Murdoch. Doğru. Yakışıklı Faça. Yani eee Face, Baby Face, Hannibal. Öbürü de Mr. T. Ha yakışıklının adı Faça? E? Hayır ya. Hannibal patronun adı. Ya, ha, yakışıklı façe doğru başkan Hannibal Başkan Hannibal Pilot. Öbürü de Mr. T işte deli adam da Murdoch, Murdoch. Murdoch. Yani. Mr. T Murdoch Hannibal ve ee, façe. façenin yakışıklı maceraları kişi, Programı bir kişi façe. daha alsak biz de tam bir A takımı olacağız aslında e, Façe façayı. Sen façeyi mi aldın? Hı -hı. Sen aslında Mr. T olabilirsin Oktay. Onu da sakalı buyuruyor. Ya o vuruyor kırıyor falan ya. Oktay'a hiç ben yapamam şey Hepsi vuruyor kırıyor canım. Faça da yeri geldiğinde giriyor. İyi, ama daha tamam. çok vuran kıran Mr. T. Bizim ben de Mr. o zaman T. deli pilot olayım ya. O zaman bize ya, bir patron ben, lazım yani. Ben deli pilot olayım mı? Fahir. Ya Oktay sen bu tiple bence Mr. T'ye gidersin. Ay. Biraz seni bronzlaştırsak. Bize patron lazım. Sana şöyle var ya 3 gün solaryum. Benden. O zaman bir Hannibal bulmamız lazım. İşte Başımızda bir Hannibal olsaydı bugün bu noktada olmazdık diyoruz ve espirilerle şakalarla devam ediyoruz. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümurası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar. Hmm. Hemen hızlı hızlı geçelim. Hollanda'daki önemli bir mağaza Ankara'da da var bir şey mağazası diyelim. Buna nasıl mağaza olur? Her nasıl şey mağaza? Her mağazası. şeyi bulacağız. Milyoncu, çılgın milyoncu mu? Yok ya, ev eşyalarını falan bulacağınız. Züccacı'ya mi? Ankara'da yoktu da eskiden herkes bir İstanbul'a falan filan gidiyordu. Sonra İzmir'e de gitti falan filan. Mobişya. Mobişya fuarı, fuarı diyorum işte. Mobişya mağazası, mağazası tamam. aslında. Ee, Hollanda'daki mağazalar zincirinde güvenlik gerekçesiyle... Ee, saklambaç oynanmak yasaklandı. Aa, tek zevkimiz vardı bizim ya. Hollandalılar çok severler zaten. Milli oyunları. Biz de oynardık. Bizde mesela biz şey oynarız. E, yöresel işte mesela. Işte, Madımak mesela. Ondan sonra başka neler oynanır? Ee, da, Çitabarı. Atabarı. Bir kez daha şey Bunu almış oldun. Bir kez daha almış oldun. Onlar da saklambaç oynuyorlar. Hmm. Saklambaç çılgınlığı Temmuz'da Belçika'daki o mağazada. Ee, izin verilmesiyle izin verilmiş bu arada yani. Çok Oynayabilirsiniz. Saklanacak oynanacak en güzel yerlerden biri. Bir ya de o koca mağaza. mağaza ya koca mağaza. Kocam. Git şeyin gardrobun içine gir, koş oradan. Arkasına şey... saklanacağın koltuk sayısını düşün. Yani çılgın ya bazalı mazalı gir of. içine kapat o çok tehlikeli Ya faiz. çok tehlikeli. Aman dikkatli. bir çıkamamış. Evet. Bir de bir kadının kediler yemiş. Binlerce kişi internetten haberleşip hadi mağazada buluşak da oynayak diye şey yapınca. Ama momo, işte orada momo. suyunu çıkarmışlar. Hakikaten onun suyunu çıkarmamak lazım. Bak ne kadar güzel bir şey yasaklandı. Ailece gittin mesela bir şey yaptın. İsveç köfteni yedin. Hadi biraz saklambaç oynayak mı dersin. E tabii ya da, da saklambaç. internetten is... bin kişi şey yapın. Bir de niye sen tek mağazada toplanıyorsun? Sen dediğin bin kişiye söylüyorum. Yani herkes kendi bölgesindeki mağazada oynasın canım, bu da. Bir bir şehirde bir tane oluyor Oktay. Ema, Ema, Olur mu canım dediğin. bir şehirde bir tane? İyi ama. Sen her ev gibi düşünüyorsun. Falan. Bazı Ankara büyük şehirlerde gidiyor. iki tane oluyor. İki tane, üç tane, beş ama tane. Ama yani İstanbul'da Bu, düşün iki tane var ya. Bir mahalledeki çocukların bütün mahalleleri şey yaparak, organize ederek bin çocuğun tek bir mahallede saklambaç oynamasına benziyor. Aynen öyle. Saklambaçta değil sorun sorun. Mağaza da sorun mı? Sorun örgütlenmede. Herkes, sorun örgütlenmede. Herkes kendi mahallesinde oynasın. Ne olacak? canım. Şey nasıl güzel. biz şey yapıyoruz o da zaten bir sorun. Hollanda onu da yasaklar yakında. Evlendikleri zaman düğünde gelen altınların kaplarını başka, başka mahalleye mı? atmak da yasaklanacak gibi duruyor. Hmm. Çünkü o mahalleye git, o mahalleye git. Yani sonuçta <gülüyor> Hollandalılar da bir yere kadar buna tahammül edebiliyorlar. Neyse, hayırlısı olsun. Ee, o da oynadıkları günler yanlarına ker kalsın küçük küçük mağazalarda, başka yerlerde, mesela marketlerde falan da oynayabilirler. Tabii. Ee, eskiden televizyonda şeyler vardı, yarışmalar vardı, markette. Hani ma ma malzeme. Evet, ne tür bir yarışmaydı ya o? Sepette miydi? Neydi o yarışma? Muallah işte supermarkette işte bebek bezini. Kanal altı zaman. Kanal altı zaman şey değil mi bu? Gözdükü bir beyefendiyle. Spice Girls'teki kızın Türkiye'ye geldiği dönem değil mi? Aynen o dönem. Evet, evet. Ben hiç seyretmedim o yarışmayı. Bizde çok, Kanal altı yoktu ama. Çok güzel Nasıl yoktu? Zaten herkes havadan yayın yapıyordu. Bizde Kanal 6 yoktu. Sanki ayarlamamış digital platforma bağlıydınız yok. da. İlk Geldiğinde öyle bir şeyler vardı. Bizim yerden var. çıkmıyordu ya. Yok yok. Yani havada söylediği gibi havadan da yayın yapılıyordu o zaman babam onu ya. Ne güzel yarışmaymış. Kaçırdık onu. <gülüyor> bak şimdi üzüldü adam programı sonunda doğru şey çıkıyor muydu HBB çıkıyor muydu HBB HBB çıkıyordu HBB'yi HBB. HBB seyrediyorduk Amerikan HBB. futbolu Amerikan futbolunu ilk bizle tanıştıran kanalımızı da bir kez daha almış olalım HBB'ye buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz tarihin tozlu yaprakları arasında Atasporu deyince ne geliyor aklıma Atas, güleş. güleş yok böyle yemeli içmeli cirit kuru fasulye Ataspor, yemeli, içmeli Ege, mi biraz ya? daha yaklaştı Ege sana göre cacık mı değil caciki değil e, atasporu diyor çitlemeli mitlemeli ee, çekirdek mi? çekirdek çitli mi sanatı Bravo ciğdem artık e, çekirdek ciğdem bunlar U İngiliz uzmanlar tarafından keşfedildi bunamaya birebir demiş O çok iyi ama sivilce de yan etkisi biraz da kilolar göbüşler yan e, e, O biraz olacak ama çok... yaşlanınca zaten sivilce son derdin olur herhalde ya. Nasıl son dün Ali'nin şey dedi bir sohbet sırasında Hı? Zaten bütün yaşların yüzü birbirine benzer of, <gülüyor> Ağır laflar ya bunlar Zaten ben sana <gülüyor> şey söyleyeyim. Sivilce belki ayrı dedici özellik bile olabilir çocukların gözünde. Sizi falan bayağı yaşlı görüyor Ali'nin onu da söyleyeyim sana. Şey Öyle, de moruk dedi bana. Ee, bir tahtadan bir şey oymaya başladı mı? Evet ben de sizin için oyuyorum falan dedi. Ayy. Tahta kışık. Sana hikayesini. peder mi diyor? Tahta kaşıkta Peder bey mı? geldi falan diye mi? Pedroza diyor. Hı? Anne Pedroza geldi falan diyor. Tahti odasına gidiyor. Fransızcası ne bunun? Papa mı? Je le taxi. Paparosa diyor. <gülüyor> Paparosa. Paparosa Pedroza, mama. Bildiğim kadarıyla Japoncadır. Evet Oktay <gülüyor> Pedroza'yı karıştırma. Aa, Var, geçen gün dükkana İtalyanlar geldi. Miyamoya'ya gid dedim Oktay. Senin Japon turistin sohbetinden yola çıkarak. Resmen komik duruma yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoşlarına gitti. Nereden biliyorsun dedi bu kadar iyi İtalyanca. Ben dedim benim ortaklarımdan bir tanesi. Japonca bildiğini zannediyordu. O İtalyanca çıktı. Ben de ondan öğrendim. <gülüyor> Çok iyi demişsin ya. Bunların hepsini İtalyanca mı anlattın? Hı -hı. E e anlattın işte. Mikyama Oktay'ın hepsi bu mu? Hepsi bu anlama gelir Tabii bu, bu. Özetlemiş Bayağı alt metinde. Benim... Sadece orada Mikyama Oktay demiştir bir anlatım. O da bir arkadaşım anlamda kullanır. Diğer al Diğer ortağım da üç defa Fransız kültüre, şey İtalyan kültüre başladı. Dedi. Yeri gelir Fransız kültüre de başladık. Onu nasıl söyledi Onu da Mickey'ın Fahir diye. Çok güzel Diğer Ege <gülüyor> Ege resmen var ya bir dil bir insan yani yemin ediyorum adeta bu kadar akıcı İtalyanca bir İtalyandan daha çok İtalyansın. Sana İtalyan aygırı diyebilir miyim Ege? Çünkü bugün biliyorsun Hoşuma senin Ege Akil Kayacan'dan sonra İtalyan aygırı Ege Kayacan valla adamın bir üstü... sabahta iki tane lakap ya vallahi ben de sonra lakap bende kalmıyor diyorum. Sarı kanat ege işte fincan kırıldı sarı kanat bitti maalesef niye geldi yeni fincanı canım artık onu şey yapma. Onu çok seviyorsun. E ee, çocuklar fincan fincan dediniz programın sonunda bir fincan Türküsü patlatalım. Fincanın, Fincanın etrafı. etrafı. Yarın sabah buluşuruz sevgili dans severler. Aman. Güzel gelsin çarşamba mükemmel bir gün olacak.